Bugün onu herhangi bir silahla veya herhangi bir güzel atla değiştirmek istemiyorum. Resul-ü Ekrem, o halde ona ihtiyacım yok dedi ve sonra buyurdu. Ey Zül Cevşen, niçin Müslüman olmuyorsun? Bu işin ilk ehlinden olursun. Ben, hayır, Müslüman olmam dedim. Resul-ü Ekrem, niçin diye sorunca dedim ki: Kavmini gördüm, hepsi senin aleyhindedir. Resul-ü Ekrem, onların Bedir'de uğradıkları şeyler senin kulağına nasıl geldi diye sordu. Dedim ki: